Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Cahit Baylav'a teşekkür ederiz. Dilden Dile Titreşimler Leandson'a Emre Dağtaşoğlu. Tüm açık radyo dinleyenlerine tekrar merhaba. Bu hafta bir bozlakla başlayacağız programa. Çekiç Ali'den alınan bir Kırşehir bozlağı bu. Ve Kelam isimli albümden Musa Eroğlu'nun icrasıyla dinleyeceğiz. Form ve içerikle ilgili de bir şeyler paylaşacağım sizlerle. Ama önce bozlağı dinleyelim istiyorum. Dinleyeceğimiz bu kırşehir bozlağının ismi ise doğar yaz ayları da çiçekler açar. Değilmiş de zalim o, sabr ile pede. Samuk Tabriyle peder. Yetim olanlarında böylemiş sabrped form ve içerik hakkında da bir şeyler söyleyeceğimi belirtmiştim Az önceki anusta bunun önemli bir husus olduğunu düşündüğümden biraz üzerinde durmaya çalışacağım bildiğiniz üzere Form yani biçim ve içerik arasında sıkı bir bağ var aslında. Bu ilişkiyi gevşeterek, bozarak yeni denemeler yapılabilir elbette. Ama bazı formlar içeriği daha keskin bir biçimde belirliyor gibi geliyor bana. Örneğin uzun hava formundaki bilhassa da bozlak türündeki eserlerde sözlerin hepsi çok içli ve acıdır. Bu anlamda büyük çoğunluğunun ağıt özellikleri taşıdığını söylemek mümkün büyük çoğunluğu ağıt özelliği taşımakla birlikte zaman zaman aşk ve sevda içerikli sözler de çıkıyor karşımıza bu türde ki onların da büyük çoğunluğu yine firkatli bir içeriğe sahip. Yani acı bir hikaye anlatıyor çoğunlukla. Dolayısıyla uzun hava formundaki eserlerin bir hassada bozlak türündeki türkülerin içeriği keskin bir biçimde belirlediği söylenebilir. Dinlediğimiz bu bozlak da çok içli ve acı bir hikaye anlatıyordu. Bu anlamda ağıt özelliği de taşıyordu. Uzun havalarda durum bu iken kırık havalarda biçim ve içerik arasındaki ilişki biraz daha farklı. Şöyle ki zaman zaman bu ilişkide uyumsuzluklar olabiliyor. Bazen de bilinçli bir biçimde biçim ve içerik arasında mubasenesizlikler oluşturulabiliyor. Örneğin firkatli ve acı bir içeriğe sahip olan sözlerin oyun hava türünde havalandırıldığı olabiliyor. Demek ki kırık hava formundaki bazı tür ve biçimler çok daha esnekler. Bu müzikal anlamda da böyle üstelik yani kırık havaların müzikal yapılarıyla da daha kolay oynanabiliyor. Yani biçim ve içerik arasında kırık havalarda daha esnek bir yapı var. Bu konuyla ilgili bir sürü laf etmemin nedeni önem arz ettiğini düşündüğüm bir hususu sizlerle paylaşmak ve ondan önce düşüncelerimin temelini ortaya koymak. Şöyle ki yozlaşma nedir, neye yozlaşma denir, neye sağlıklı bir değişim denir bu çok tartışmalı bir mesele. Ama bu mesele bir tarafa bırakılırsa kırık havalarda yozlaşmanın daha kolay gerçekleşmesinin nedenlerinin başında kanımca, ...biçim ve içerik arasındaki ilişkinin uzun hava formundaki eserlerdekinden daha gevşek olması geliyor. Bu nedenle olsa gerek uzun hava formundaki eserlerin zaman ve mekanda daha uzun süre değişmeden kaldığını görüyoruz. Daha doğru ifade edersek daha az değişime uğradığını görüyoruz. Hiç değişmeden kalması mümkün değil çünkü. Bu anlamda bir köken araştırmasında sanırım kırık havalardan ziyade uzun hava formundaki eserler daha çok yol gösterici olacaktır. Bozaklar başta olmak üzere uzun hava formundaki eserlerin halk müziği açısından çok önemli olmalarının nedeni de bu zannederim. Tabi bu bahsettiğim husus tek neden değil. Yani uzun havaların icrasının zor olması, yaşadığımız çağın özellikleri nedeniyle, halk müziği dinleyicisi olduğunu söyleyenler tarafından bile uzun havaların daha az dinlenmesi gibi hususlarda etkenler arasında sayılabilir elbette. Ama asıl meselenin biçim ve içerik arasındaki bu ilişki olduğu kanaatindeyim ben kendi adıma. Tarihsel olarak geriye doğru gittiğimizde de biçim ve içerik açısından bu söylediklerimin daha güçlü nedenler olduğunun görüleceğine emin olduğumu söyleyebilirim. Bu konuda örneklendirmeler yapmak ve daha uzun boylu konuşmak mümkün. Örneğin Nida Ateş'in derlemiş olduğu mükellef ve teyyare isimli türküler yine onun bu programda konuk olduğunda anlattığı üzere oyun hava formunda icra edilen türkülermiş. Ama içerikle yani sözlerle oyun hava formunun hiçbir alakası yok. Nida Ateş formunun bu olmaması gerektiğini düşünerek ezgileri ...daha düşük bir metronomla icra etmiş ki eserler hüviyetini bulmuş. O türküleri dinleyenler ne demek istediğimi kolaylıkla anlamışlardır zannederim. Sadece bu örnekle yetineyim. Daha başka birçok örnek verilebilir. Ama programın sınırlarını aşmak istemiyorum. Zira örnekler verdikçe söz daha çok uzayacaktır. Bu sebeple burada noktalamak istiyorum bu konuyu. Ez cümle, biçim ve içerik arasındaki ilişki kanımca çok önemli... Özellikle uzun hava formundaki türkülerde, onlar içinde de bilhassa bozlaklarda bu çok bariz bir biçimde kendini gösteriyor. Bu yüzden dikkatle üzerine eğililmesi gereken bir husus diyerek e, bu meseleyi kapatmış olayım. Daha da sözü uzatmadan ve can sıkmadan sıradaki türküyü anons edeyim. Şimdi Neşet Ertaş'ın babası Muharrem Ertaş'tan öğrendiğini söylediği bir Kırşehir türküsü var. Dolayısıyla kaynak kişinin Muharrem taşı olduğunu söyleyebiliriz. Türküde si bemol iki, mi bemol ve fa diyez arızaları kullanılıyor. Yani düz kerem ayağında olan bir türkü bu. Bu ayakta karciğer makamıyla benzerlik gösteriyormuş klasik Türk müziğindeki. Dinleyeceğimiz Kırşehir türküsünü Hulusi Gökmeş'e icra edecek. Bu albüm dışı bir kayıt. Sosyal medyada kolaylıkla ulaşabilirsiniz kayda. Dinleyeceğimiz bu Kırşehir türküsünün ismi ise Su Gelir Millendirir. Then he Gitme uzak yollarla kurban olayım tatlı söyle dinle Su gelir millendirir ismini taşıyan başka türküler de var ama Neşet Ertaş etkisiyle olsa gerek Meşhur olanı ve yaygınca tanınanı az önce dinlediğimiz varyanttı Bunu da belirtmiş olayım Şimdi sırada Hacı Taşan'dan Nida Tüfekçi'nin derlediği bir Kırıkkale Keskin türküsü var En meşhur Hacı Taşan türkülerinden birisi bu Bu programda da farklı yorumlardan en çok yer verdiğimiz türkülerden daha önce sözleriyle ilgili yorumlarımı aktardığımdan o mesele üzerinde durmayacağım şimdi. Sözleri de ezgisi de kanımca çok özel. Ben severek dinliyorum. Umarım sizler de severek dinlersiniz. Bu Hacı Taşan türküsünü yine Hulusi Gökmeşe'den dinliyoruz. Bugün ayın ışığı. İzlediğiniz evet. evet. I should've it. Sırada bir Neşet Ertaş türküsü var. Bu da az önceki gibi çok meşhur olan türkülerden birisi. Anadolu'da yaşayıp da bunu bilmeyen zannederim yoktur. Çok meşhur olan bu türkünün ne Neşet Ertaş ne de başka sanatçılar tarafından icra edilen bir kıtası var. Burada Erkut Özkan onu da okumuş. Aklınıza sonradan başkası tarafından mı eklendi acaba bu sözler gibi bir şey gelebilir? Neşet Ertaş'ta okumadığından bu kıtayı. Ama önceden Erol Parlak'ın ayrıntılı bir biçimde künyesini aktardığım Garip Bülbül Neşet Ertaş Hayatı Sanatı Eserleri isimli kitabın ikinci cildinde 413. sayfada bulabilirsiniz bu türkünün tam sözlerini. Yani albüm ve plaklarda okumamış olsa da bu kıtada Neşet Ertaş'ın elinden çıkma. Bu müstesna Neşet Ertaş türküsünü Erkut Özkan'dan dinliyoruz. Gönül Dağı Canan canan uçum gelir göz göze gelince hemen bilir gömül bir onca yaroy, yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy al gizli gizli al gizli Sırada Uğur Önür ve Umut Sülünoğlu'ndan dinleyeceğimiz türküler var. Bunlar da az öncekiler gibi sosyal medyada bulduğum kayıtlar. Sizler de kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Hatta bu genç müzisyenleri sosyal medya platformlarında takip edebilirsiniz eğer halk müziğine ilgi duyuyorsanız. Dinleyeceğimiz ilk türkü Refik Başaran'dan sıfat Balaban'ın derlediği bir türkü Orta Anadolu. Yöresine ait, Türkünün ismi ise odana serdim halı. Desin, gören maşallah desin. Kim var böyle yarim? Kim var böyle yarim? Hey, Susamım, ölüm bir daha ne çok sevdim. Gülüm ne dedim de darıldın, ne dedim de darıldın. gurusun azın dilim ay, gurusu azın dilim ay. Hey susamışsın ölüm bir daha emam sevdim yanı Çok sevdim yanı yomi. Şimdi de Musa Yenilmez'den Sümer Ezgün'ün derlediği bir Çorum alaca türküsü var sırada. Bunu da Uğur Önür ve Umut Sülünoğlu'nun icrasından dinleyeceğiz. Bu türkünün adı Bedirik diğer adıyla Soku dibi bill olur. Bedirik, TDK'da belirtildiğine göre eğrilecek duruma getirilen taranmış yün yumağı imiş. Ancak TRT repertuarındaki notalarda Bedirkin madımak benzeri yenilebilen bir ot türü olduğu not düşünmüş. Bu türküde hangisi kastediliyor? Kestiremedim. Ayrıca buradaki sözlerde de bir bit yeniği var gibi geliyor bana ama henüz çözemedim. Malumunuz olduğu üzere birçok türkünün sözleriyle ilgili çeşitli yorumlarımı temellendirmeye çalışıyorum programlarda. Ve kimi örneklerden yola çıkarak saçma gibi gelebilen ya da dolgu malzemesi zannettiğimiz ifadelerin üzerinde düşünülürse oldukça anlamlı e, oldukları ve metinde kurucu bir rol oynadıkları fark edilebiliyor. Bu anlamda bu türküyle ilgili henüz bir sonuca varamadım ama burada da bir incelik varmış gibi hissediyorum. Bunu çözebilecek olursam sizinle paylaşacağım elbette ilerleyen aylarda. Şimdi Uğur Önür ve Umut olduğundan dinliyoruz. Bedirik diğer adıyla Sohudibi Mill olur. Bedrik Sohu Dibi Mil Olur Bedrik Sohu Dibi Mil Olur Bedrik Güzel Seven Dil Olur Bedrik Güzel Seven Dil Olur Bedrik Güzel Seven Yiğitim Bedirik, Altyazı M.K. Bedirik, kayalarda bitmez mi Bedirik, kayalarda bitmez mi Bedirik, çektiklerin yetmez mi Bedirik, çektiklerin yetmez mi Bedirik, asker ettiler beni Bedirik Askeretiler yemin bedirik beklediğim yetmez mi bedirik beklediğim yetmez mi bedirik beklediğim yetmez mi bedirik beklediğim yetmez mi Sülünoğlu türküleri birlikte icra ettiklerinden ve her türküde birisinin vokali ön planda bulunduğundan listeye onlardan 3 türkü almakta bir beis görmedim. Şimdi onlardan dinleyeceğimiz son türküye geldi sıra. Bu da Neşet Ertaş'tan alınan bir Kırşehir türküsü. Neşet Ertaş türküsü demiyorum çünkü anonim olduğu türkünün sözlerinden belli kanımca. Siz de dinlediğinizde Zannediyorum bana hak vereceksiniz bu konuda. Bu kırşehir türküsünün ismi ise Kıvar kız. Saçları sallanıyor şeker yemiş dudaklarım ballanıyor şeker yemiş dudakları ballanıyor kibar kızın güzelliği dillere Kibar kızın güzelliği dilleniyor Geliver, geliver, geliver, kibar yarim geliver. geliver. Geliver, geliver, geliver, kibar yarim geliver. Çiya yol gider oba çadandan bu baçağa yol gider Kıbal kuzo deste deste gül gider Kibar kıza deste deste gül gider Kibar kızı ben severim el der Aman aman kibar kızı ben severim el der Geliver geliver geliver, geliver. kibar geliver, yarim geliver, geliver. Geliver, geliver geliver geliver kibar var yarim geliver Yavaş sus sus Geliver, geliver, geliver, kibar yârim, geliver, geliver, geliver, geliver, geliver, kibar yârim, geliver. Programın başlarında Erkut Özkan'dan bir türkü dinlemiştik. Şimdi yine bir türkü var onun icrasından ama bu türkü bize Kalan Miras isimli albümden bir kayıt. Konya yöresine ait ve bildiğim kadarıyla Ahmet Özdemir'den alınmış. Bu Konya türküsünün ismi ise Bozkır Dağları diğer adıyla Gül Kuruttum Sepette. Kurbette aman aman Haydi de bir yarim var Kurbette A gülüm aman bir yarim var Kurbette de vay vay Kurbette ise Kurbette aman aman bir gün gelir elbette, ah gülüm. Haydi de bir gün gelir elbette, vay vay. Kolanımdan dalları par parça parça. Sevdim geliyor çırp acırp. Umanlı da bozdu dağları umanlı. Sevmiş sevmiş alamamış. Gördüğüm eşymiş aman aman Haydi de birbirine eşimiş O gülüm amanın gül yanaklar düşmüş vay vay Sevdim aman aman Haydi de şu Konya'da Baş imiş ah gülüm Aman şu Konya'da tekimiş vay vay dolandım dağları Par parça parça sevdim geliyor Çırpa, çırpa. Dağları, Dumanlı da Bozkır dağları Sevmiş sevmiş, ağlamamış sabah Dolu elinen aman aman Haydi deli dolu gülünen A gülüm amanın eli dolu gülünen Vay vay Ellere gönül vermiş aman aman Aman aldat beni dilinen, aygırım haydi de beni dilinen, vay vay kolan dım dalları var parça parça sevdiğim gemiyo çırpacırpak, kumalı da bozkır dalları kumalı sevmiş sevmiş alamamış sandım dalgaları parça parça sevdiğim da programın sonuna ayırdığımız bölümde bu hafta Rıza Konyalı ve Muzaffer Akgün'den Türküler almıştım listeye. Ama zannederim süremiz bunlardan sadece birini çalmaya yetecek. Bu sebeple Rıza Konyalı'yı listede tutup Muzaffer Akgün'ü başka bir haftaya ertelemek durumunda kaldım. Ustalardan Türküler isimli albümden dinleyeceğiz Rıza Konyalı'nın bu icrasını. Türkü Orta Anadolu'da varyantları bulunan bir türkü. Örneğin Nide bağları. İsimli türkünün ezgisi ve sözleri neredeyse buradaki ile aynı. Farklılıklar var elbette ama ezginin ana ekseni ve türkünün sözlerinin geneli çok benziyor. Şimdi dinleyeceğimiz türküye. Dolayısıyla Orta Anadolu yöresinde yaygınca bilinen bir türkü diyebiliriz bunun için. Konya yöresine ait olan varyantı dinleyeceğiz şimdi Rıza Konyalı'dan. Türkünün ismi ise Konya Bağları. Gineşil, lendi annem annem, koni bab. Aslanım, Konya bağlarım Puslamlar <Gülüyor> astanım, <Gülüyor> ma pustamları. mal bilmem düş müydü hastanem bilmem düş müydü Böylece bu haftada programın sonuna gelmiş olduk. Destekçimiz Cahit Baylav imiş bu hafta. Cahit Hocama çok teşekkür ediyorum desteklerinden ötürü ve selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum buradan. Sağ olsun. Haftaya tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın. İlden diletişimler. Hazırlayan Yusuf Emre Dağtaşoğlu. Desteği için Açık Radyo dinici Cahit Baylava teşekkür ederiz.